KEME. Programı hazırlayan ve sunan Ulaş Bayraktar Merhabalar sayın dinleyiciler. 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'nda yeni bir KEME programında daha beraberiz. Medya Kültür Kent Çalışmaları Doktora Programı'nın sesi olarak düşündüğümüz kekeme programının bu bölümünde tam da konumuzun her... ...üç boyutuyla da söyleyecek çok şeyi olan... ...heybesi, dopdolu... ...bir e, bir dostumuz, arkadaşımız var... ...Alper Tolga Akkuş ile beraberiz... ...hoş geldin abi. Hoş bulduk Ulaş. E, yani tabii insan bunu... ...bir takım programla daha önce de hissetmiştim... E, ...böyle... Bir program hevesli bir radyo programcısı olarak yapmaya için benden daha bu işlerde emek vermiş çok daha birikimli uzman insanları görünce insan rol rol çatışması yaşıyor. hani biz böyle, e, Şimdi sizlerin de zaten muhtemelen dinleyicilerimizden birçok kişi e, tanıyor Alper'i e, ama tanımayanlar da bu programın sonunda neden böyle düşündüğümü ee, düşündüğümü anlayacaklar çünkü Alper e, hem, hem medya konusunda hem kent e, hareketleri konusunda gerçekten çok aktif hepimizi imlendiren bir birikimleri var ben yine işte görüyorsun abi bak bunu kastediyorum hep unutuyorum adımı söylemeyi kendi, kendi adımı hatta yani radyonun frekansını öğrenmem bile zaman aldı çok azar işitti ben yazdım işte, evet. i̇şte bak tecrübe <gülüyor> evet bu, bu bed sesli program sözde program yapıncısı Ulaş Bayraktar ve Kader Çetin Taş yine bizim teknik eğimektarımız olarak bu kaydın alınmasını mümkün kılıyor ee, hoş geldin abi tekrar. Ee, burası yani şimdi o kadar zor ki böyle bir takım konuklarda e, nereden başlayacağını bilemiyor insan. Dediğim gibi tanımayanlara küçük bir bilgi kırıntısı vermek için Alper'in kendi ağzından bir izin verirsen... E, Bu okuyacağın Yeşil Gazete'de bizim sayfamızda her, her yazar kendi için kanıttı. Yazıyor. Hmm, ben seninkini gördüm burada. Anavarza'da doğdun. Evet, evet. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik bölümünü bitirdin. Dolayısıyla hani biraz önce söylediğim neden bir e, ustanın yanında e, ya, olduğumun usta şeyi, ya, hiç... yani hem, hem alaylı hem okullu olmanın şeyi. Onun yanında uluslararası bir bankada 12 yıl çalıştın. Yani, Allah kurtardı. O Hakikaten <gülüyor> o da önemli bir. 12 yıl bir bankada hem de böyle, böyle bir geçmiş, böyle bir ilgi alanların <gülüyor> Sonrasında daha da bir imlendirici bir şey e, erkenden emekli oldun bedensel engellerin sağladığı SGK in, imkanlarını kullanarak 2011'den beri de asıl mesleğine dönüş yaptın. Bu e, şey yapmadın değil mi abi emekli olmak için kendi kendini sakat bırakmış değilsin bu abi, bankacılıktan yok abi, yok. kurtulmak için. Onu doğarken yaradan halletti bir şekilde. <gülüyor> Aha, tamam, o erken emekliğin baştan sen yani, en erken yani. emeklilik ya. O yani. çizmiş bir şekilde yolumuzu. Yeşil kasteyi daha sonrasında yem yeşil yapmak için bir görevi kendisine misyon edindi diye yazıyorsun. Ama senin benden başkan olmaz demene rağmen arkadaşlar seni Ocak 2014'te yani daha yeni Engelli Hakları ve Engelsiz Gelecek Derneği'ne başkan seçtiler. Doğru. Burada en en ilginç tarafı Adanalısın, Galatasaraylısın ve Türkiye'de yaşamaktasın. Bu üç mucizeyi Allah'ın kendisine bir lütfu saymaktasın. Doğru, yani doğru. Bu, bu üç bileşen ben de ilk okuduğumda bambaşka figürler canlandırdı. Ama demek ki Galatasaray, Adana ve Türkiye birleşince illa da Fatih Terim olmak zorunda olmuyorsun. Değil mi? tabii canım yani. <gülüyor> Fatih <gülüyor> yok da, yok da, yok. Olmadan önce de ben Galatasaray Biliyor, Biliyorum biliyorum. Hayır yani. hayır. Yani gerçekten o yani ama orada, Fatih Terim'in yan yanaşıyor. Orada yayınlaşır. şöyle bir şey var. Yani insan mutlu olmak için kendine evet. kendi nereye aitse. Mesela Fenerbahçe'yle Kayseri'de yaşıyorsan, başka bir şeysen öyle mutlu olabilirsin evet. yani. Onu, onu, onu demek istemiştim ben orada yani. Ya ben ya, bunla, bunlara sahibim, bunlarla mutluyum gibi bir mantığı var dolu i̇şte yazmama. Do it yourself diyorlar ya, kendi kendine yap böyle işte masa yap, sandalye yap. Gerçekten de mutluluk da, yani ben çok mutluluğun çok şey olduğunu hani illa da mutluluk için yaşanması gerekmediğini düşünenlerdenim gerçekten. Çok fazla mutluluğun da mitleştirilmesi böyle bir hani onun da metalaşmasının mutluluğun kendi kendine metalaşmasına daha kuşkulu bakarım ama gerçekten de olacaksa da bu böyle damlan düşmüyor. Sen onu kendi kendine yap, e, yapıyorsun dolayısıyla bu üç mucize hani bu gerçekten de e, e, Elazığlı e, Sivassporlu ve işte e, Türk de Türkiye'de yaşıyor olsan Türk da mucize da öyle, ha, evet, evet. aynı şekilde mümkün olacaktı neyse evet böyle bir profille karşı karşıya olunca insan hem zaten nereden başlayacağını bilemiyor ama e, bu hazır e, yani sendeki e, özgeçmişinin kronolojisini izleyerek Yeşil Gazeteden başlamak istiyorum ben hani Yeşil Gazeteyi <gülüyor> hem bir ekolojik gündemi olması hem kolektif bir yapısı olması hem de bir alternatif e, yayın mecrası olması açısından bu ilk önce bu macerayı hani kendi ben özgeçmişi... nasıl öğrendiğimi <gülüyor> nasıl girdiğimi anlatayım evet şey istersen ben işte çalışıyordum bankada. Bankada daha önceki bölümüm insan kaynaklarıydı ve tele, yani başka bir şey ilgilenmek, radyo dinlemek imkanı olmayan bir yerdi. Sonra bir şekilde benim yaptığım işi başka bir firmaya verdiler. E benim işim boş kaldı. Ya işten atılacaktım ya da başka bir bölüme geçecektim. Başka bölüme geçince yeni bölümümde de herkes radyo dinliyordu. Herkes ama yani. Çünkü bilgisayar başında veri giriyorsun, başka bir şey yapmıyorsun. Ben de evde radyo da vardı. Hatta benim radyomda Vili Vili'dir. O Vili üniversitedeyken... Açık olarak para biriktirip almıştım. O yüzden de Vili Willy Willy'ydi. Onu seviyordum. çocuk sever gibi böyle ilk aldığım <gülüyor> zamanlar. İşte Vili Vili'yi aldım. Onu dinleye dinleye. başta işte dinleyeceğim ama ne dinleyeceğim? Herkes sevdiği şey, şey, şey, şey ben sevmiyorum. Açık radyoyu biliyordum. İşte Google'a bastım açık radyo. Hani hiç dinlememiştim o zamana kadar. Ama aklımda hep vardı bir yerlerde. Öyle 2003 yılında. işte Nisan Mayıs Mayım mı neydi? Orada bir açtım. Dinleye dinleye şey oldum şimdi. Öyle bir şey ki açık radyo. Bilenler biliyordur. Yani oradaki bilgiler ben biliyorum ama başkaları bilmiyor. Onların da bilmesi lazım. Önüme gelen her şeyi not, not alıyordum böyle. İşte orada dinlediğim şeyleri. Evde, bilgisayarda araştırıyordum. Öyle birkaç sene geçti ama yani evdeki her şey yazılı böyle. Yani ama benim yazdığım çok iğenç bir yazıdır. Kendim bile okuyamam. Ama işte duramıyorum. Yazıyorum sonra şey yaptım. İş yerinde şey yapıyordum. E, i̇şe gelir gelmez bir tane dosya açıyordum kendi kendime. Ve hazır bir dosya. O duruyor orada. İşi yaparken. Orada dinlediğim şeyleri yazıyordum. Tık tık tık tık. İşte şundan bir kitap bahsettiler. Kitabın adı, yazarın adı, bir şarkı, al güzelmiş onu. Onu akşam eve gönderiyordum, her akşam. Bu bir hafta sürüyordu. Bir hafta sonra o 5 günlük dosyaları alıp, cumartesi günü sabah 8'den akşam 8'e kadar 12 saat, ama çok keyifli bir şeydi o. İnanılmaz güzel bir şeydi. Onları hepsine bakıp, okuyup, sonra bir blog açmıştım kendime. Oraya yazıyordum böyle. Yani. işte orada yazılan, işte onu dinlerken aklıma bir şey geliyor, onu yazıyorum ama çok karma çorman bir şey. Öyle 5-6 ay geçti. Sonra bir gün, o bir gün yaptığım şeyi açıkçası dün şenlik günleri olur. Şenlik gününde de radyoya götürdüm. Gide gelip artık tanışmıştım onlarla da. Jack Cohen vardı, Jack abi. Abi dedi bak ben bunu 3 yıldır yapıyorum. Baktı böyle, bu ne dedi ya böyle dedi. Şey, Ömer abi çağırdı Ömer Sonra ben onun oradaki kıymetini anladım. Ben çünkü kendi kendime takılıyorum diye bir düşüncem vardı. Yani önemli bir şey değil gibi geliyordu. Sonra onu, o yaptığım şeyi Ayrı bir blog açtım açık radyo için. Onu oraya koymaya başladım böyle. O öyle gitti. Hatta şu anda şu an 257. haftadayız. O devam ediyor hala. Açık radyo günlüğü değil mi? Açık radyo günlüğü. Word, Wordpress.com Daha önce blogspottu. Ben blogspot'un şifresini unuttuğum için artık <gülüyor> girebiliyorum. Yarıda kapattılar galiba. Blogspot da kapatıldı kapan, bir işte, Kapandı. etti. Hmm. İşte o, o kapanınca Wordpress'ı açtım. Wordpress'e alışana kadar bir zaman geçti. Çünkü onları da hiç, hala bilmiyorum çoğu şeyini. bilgisayar yani, kullanıyorum ama çoğu şeyi bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla şey yapıyorum işte. Öyle gidiyor. İşte Açık Radyo dinleyince de orada program vardı. Açık Yeşil. Ümit Şahin sunuyordu. Ömer Madara'yı beraber. Açık Yeşil'i dinleyip dinleyip ben Yeşiller'i öğrendim. Ben daha öncesinde şey derdim kendime. Ya ben herhalde bu ülkeye dünyaya yabancı, manyak bir adamım. Çünkü ben ne arabalarda ne işte evlerle, katlarla ilgilenmiyorum. Yani sıkılıyorum. Para kazanmakla ilgim yok. Ama herkes bununla işte. İşte kariyerde şudur budur hiç, hiç alakam yok. Yani diyordum herhalde ben acayip bir şeyim. O yüzden hiçbir hiç, hiç şeye katırmadan duruyordum. Şey, yani işte de başarısızdım, okulda da başarısızdım Hep zayıflar, hep şeyler. Bir şekilde geçtim ama hep yani ittirak haklara geçmişimdir yani bir şekilde. Sonra işler Partisi'ne gitmeye başladım. İşte 5-6 kişi. Başka kimse yok ama. 6-7-10 kişi yoktur yani. Dedim de, Allah Allah demiyor. Bunlar nasıl bir şey falan. İşte uzun saçlı bir tip var. Ben o zaman kadar çöğretiklerle arkadaş olmamışım ama çocuk iyi bir çocuğa benziyor falan. Hatta Erdem bunu din dinlerse onu öğrensin. <gülüyor> i̇şte öyle öyle gide gele gide gele sonra üye oldum Yeşiller Partisi'ne ben. Sonra Yeşil Partisi'ne üyeyken bu şey bir tane şey olmuştu. Referandum olmuştu. Şeyle 12 Eylül anayasıyla falan. <gülüyor> o dönem ben kendi bir bir yazı yazmıştım. Çünkü şimdi partide şey dönüyor işte. Evet mi? Hayır mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Ne demeyeceğiz? Ben doğru işte ara işte Çınarca gidiyorum. Geliyorum. Ama oy vermiyor. Işte evet mi desem? Hayır mı desem? falan Öyle kafam da karışık. Çünkü öyle bir şey kurdular ki kumpası AKP iktidarı ne dersen de içine sinmeyecek bir şey kurdular. O yüzden şeysin. Ben de hani hayat olaya getirdi bizi. Oy veremedim ve düşünce yani düşünce akışımı da yazdım olayı çünkü başka bir yer dedim o sırada boykot yapmamıştım ama hem evet hem hayır ama boykot diye baş, yazı yazdım ya kendi biliyor ama onu da partilisine attım. O zaman da Koray işte bak gazeteler akılışımız ha dedim sen bunu gazeteye alsana dedim. Gazeteye koyalım abi abi bunu dedi. ...öyle koyduk. 2011'di ya da 2010'du. Öyle başladı benim. Geçin i̇şi gazetemi, maceram yani. orada başladı. Yavaş yavaş yavaş yavaş. İşte yaparım, miyim? O zaman bankadayım. Bu açık altyazı günlüğü sürüyor. Açık altyazı günlüğü şöyle bir şeydi. Banka çok sıkıcı bir şey. Bir de benim kredi kartlarına veri giriyordum yani. En böyle sıkıcı şey. O bir kaçış şeyiydi yani. yani. Düşünmüyordum yani. Uyuşturucu alışsın ya böyle kafan hmm. gider. Onun gibi bir şeydi o yani. Çünkü orada mutlusun. Başka bir dünyadasın. Kimse de karışmıyor. Böyle şey de var. Yatışı görünmesi gerekiyor. Çünkü başka bir şey açıyorsun... O bir yasak. O da bir insan hoşuna gidiyor. <gülüyor> öyle öyle. Sonra işte 2011'in Kasım'ında emekli oldum. İşte bedensel ortopedik engelleyim ben. %45 oranında engelim var. Onun bir şeyi var bana. Benim band muhasebeci olduğu için. Ben 16 yaşındayken SSK giriş yaptırmış bana bir 10 günlük. Onun bana faydası oldu hmm. işte. Sonra işte emekli oldum. İstanbul'da kirada yaşıyordum. Emekli maaşıyla kirada nasıl yaşayacaksın? İşte Mersin'de evimiz vardı. Anneannem vefat edince... Bıraktı tarlayı, dayım aldı. O parayla Mersin'de ev almıştık biz. 2-3 yıldır yazın geliyorduk. kiraya veriyorduk öğrencilere. Sonra işte Mersin'e geldim. Herkes dedik ki ya İstanbul'da ben çok şeydim. böyle Sinemalara giderim, tiyatrolara giderim, böyle severim. Herkes dedi ki sen Mersin yapamazsın. İstanbul'a alışan yapamaz. Şimdi 2 sene geçti, 2-3 sene oldu. Çok da mutluyum yani Mersin'de yaşamaktan. Çünkü şu anda İstanbul'da daha çok yaşıyorum. Çünkü gidince İstanbul'u geziyorum, tozuyorum. Yaşarken şey vardı. İşten çıkıyorsun akşam 6'da. Evin bostancıda. Hayat Taksim'de. Ona gitsen gece 1'de eve gidersin. Yani böyle şeyler var İstanbul'da. Her gün 4 saat yolda git gel git gel. Şimdi Mersin'de rahat. Yani mesela buraya gelirken yarım saat önce evden çıktım. Buraya yetiştim ya yani. İstanbul'da böyle bir şey yok. iki 2 saat önce çıksam bile acaba vardır hakkında yani. Gecikir miyim gecikemez miyim? Şu, şu... 85 dakikaymış. İstanbul'da ortalama kişi başından trafikte harcanan süre. Yani bu odanın şeyi, belediye biraz daha düşük. O, o şeydir biliyorum. ama mesela ev hanımları, çocuklar, yola çıkmayanlar dahildir bence ona. Tabii Çünkü tabii. o çok yanlış. 85 tabii. dakika da çok fazladır yani. Aynen normalde. işte bütün o, o, on kaç milyon kişi 15 milyon kişinin yani ortalaması Çalışmayanlar dahildir ona. 85 dakika. Gerçekten de Abi 4 insan... saat yani. 4 evet. saat. Sabah alken 4, 4 saat geç, geçiyor. Ve ya yani o, bu sadece İstanbul'a özgü de değil. Gelinen kentleşme bu, bu tam da söylediğin gibi. çok de çok şeyi çalıştırdı. Şehirler gitgide artık böyle turistler için bir mekanla dönüşüyor. Turistik bir objeye dönüşüyor. Yani İstanbul'a gerçekten turist olarak gitmek lazım. Ya da böyle bir belli bir şeyle gitmek gerekiyor. Yani ben işte şu sinema, bu müze, buraları gezeceğim, geleceğim. Yoksa günlük hayatın rutini, hele hele böyle hani insan Mersin'den gidince bunun... İnsanlar nasıl bunun altından kalkıyor? Gerçekten de Allah kurtarsın diyorum bunu yani İstanbul'dan. Ben dönemler çıkıyordum. film festivali olduğu zaman festival için gidiyordum. Şimdi mesela İstanbul Film Festivali var. Hiç aramıyorum da yani gitmiyorum. Şey, şeyi keşfettim en son gittiğim zamanlarda. İstanbul'da iki kişi arasındaki mesafe çok böyle az. 2 metre, bir metre. Hani boğuluyorsun yani nereye gidersen git. Belekdüzüne hmm. git. İşte en büyük ucran yere git. Yine bir sürü insan, kalabalık, her yer. İnsanı boğuyor yani. Rahat edemiyorsun. Mersin'de ama bir iki roza 50 metre mesafe var yani rahatsın İstersen yaklaşırsın evet. istersen sana bağlı o. İstanbul'da bu yok bunu gördüm ben peki şimdi bu emeklilikte yeşil Gazete devam ediyor ee, şey devam ediyor açık radyo günlüğü. onun tabii, tabii. onun yanısın yanı sıra da bir sürü başka ekolojik faaliyetlerde de görüyoruz seni bu dernekten de bahseder misin biraz bu şey, dernek yani ben yeşillere yolun yeşillerde 2012'de kasımında başka bir partiyle birleşip yeşil darves sol gelecek partisi halini aldı. Ben de Mersin'e gidince herkes sevindi arkadaşlar. Yani Mersin'de çişilenden kimse yoktu. Hı hı. Diğer partiden arkadaşlar vardı. İşte sol bir partiyle tanıştık. Oradaki bir abimiz de bir dernekte başkandı. Benle de tanışınca işte yeni bir dernek kuralım dedi. Bütün engelleri kapsasın dedi. Sen de başkan ol dedi. Ben de daha önce hiç yani başkımsme yeşerlerdi ve eşiği aslında hiyerarşiye inanmayan bir topluluk yani başkanlık bir lider falan. Bunları hep reddeden insanlarız. O yüzden ben hep başkan olmasam, başkanlık yapmasam yani ben yapamam falan dedim ama orada okuduğu hmm. şey de o vardı zaten. O yok dedi. Sen dedi yüzümüz oldu dedi. Sen şey oldu. ...öyle girdik işte, Ocak ayında girdik ama daha hala işin çok başındayım yani. Çünkü benim öyle bir şeyim yok, ya başkanlık diye bir şeyim yok. Mesela gidiyoruz toplantıya, işte, bir süren geldi herkes herkese başkan başkan diye konuşuyor yani, isim yok. <gülüyor> ama şey de komik yani, 10 tane kişi var, hepsi başkan diyor... Ama o tonlamadan herhalde hangi hangisi olduğunu anlıyor yani. <gülüyor> hangi başkan diyorum ben. Hangisi de söylediğimi? <gülüyor> <gülüyor> o evet ben benim de başıma geldi. Ben orada ya. abi diyorum. Benim ben adım Alper diyorum. Başkan demeyin diyorum bana. Alper diyeceksiniz diyorum. Yani. Benim adım Alper yani. Başkan diye bir şey yok. Yani iş yaparsak insanlar için yapacağız. Yapacaksak da yani. Peki bu dernek Mersin. Mersin Mersin'de ne? Mersin'de. Şubesi yani şube olarak değil Mersin'deyiz. Muğlaç Cami'nin orada yerimiz. Engel Hakları Engelsiz Gelecek Derneği. Daha çok yeni yeni şey yapıyoruz. İşte benim eğer olursa açık radyoda bir pro, program, projem oldu işte yeni, gönderdim arkadaşlara. Yeni yayın döneminde bir program yapacağız. adı kendime engelletmem olacak. Onun da şeyi şu olacak, teması. Yani engellilerle ilgili hep şey de olur böyle. Engelliler işte anlayalım, işte yazık ama işte falan. Tam tersine. Yani ben şey, da dün konuştuk Mustafa abiyle, bana buraya getiren abiyle. Abi dedim, bu dedim şey olacak program yani. Engelliyiz ama hayatın boyunca da Allah kahretsin yaşanmaz böyle Yaşanmaz yani mutlu olman lazım. Yani sallamamanda lazım. Onu konuşacağız. Çünkü onu keşfettim ben. Arkadaşlarla engelli insanlar engelliler. Yani ben rahat konuşuyorum. Çünkü aynı yoldan geçmişiz, aynı şeyleri yaşamışız. O mesela sana anlatamaz bana anlattığı şeyler. Çünkü hmm. frekansımız aynı. Yani olursa bilmiyorum olursa da eğer yani radyo, açık radyoda şey yapmazsa eğer yani uygun görmezse de artık sizde kapılanacağım. Üniversite <gülüyor> radyosunda kapılanacağım. Kadere de söyledim. Şu anda da İlha çattık beraber diye gülümsüyor ama. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Ee, yani bence de çok şey olur. Burada gelen e, konuklara bir davet gibi oluyor e, benim. Bu, bu buradaki. Yani bakın program var. Ee, Sen şimdi doktoru bu, bu şey. dedin. Hangi bölümde? Medya, Medya Kültür Kent Doktoru programı. Ona, onunla bahsedelim. Onunla kuralım istersen. Yani buradaki hikaye bizim neredimiz bu. Özellikle daha öncesinden başlamıştık zaten. Biraz... E, bu e, herkes kendi mecrasında bir şeyler yapıyor. Biz işte community siyaset biliminde çalışıyoruz. İşte iletişim fakültesinde burada e, yeni medya, alternatif medya, vatandaş gazeteciliği, sinema, kent sinema şey yapılıyor. İşte mimarlık fakültesi hem şehir planlamada hem mimar da mimari de işin teknik ve sosyal boyutlarını yapıyorlar ve ve bir takım mesela e, mimarlık sahnesi kuruluyor diye bir, bir bir şeyle başladık iki sene önce üç sene önceydi galiba. E, Sevgili Esra ve Hakan işte birlikte mimarlık öğrencileri, iletişim öğrencileri beraber Kent ve sinemayı yaptılar. Bu sene bu geçtiğimiz e, Kasım Aralık'ta yani sonbaharda ikincisini yaptık. Böyle bir ilişki vardı. Biz işte e, tamamen şeyden başlıyor kişisel olarak e, aynı frekansı tutun, konuşuyorsun falan bir nokta bir şeyler yapalım. Ama bir şeyler yaptığımız şeydi hani hepimize değsin. Hepimize değen şey de işte kent ortamında. Ben siyaset bilimci olarak kente dair bir şeyler söylüyorum. E, mimar haliyle zaten işi o. E, i̇letişimde e, medya, sinema, gitgide e, gündem kent olduğu için hani özellikle sinemada çok çok görüyoruz. Türk, Türk sinemasında da gitgide şey oldu. Ve böyle bir Türkiye'de hatta dünyada da pek eşi olmayan kültürel çalışmalar var. Medya çalışmaları var ama buna birazcık da doğrudan kenti koyan e, ve medya kenti getiren bir, bir, bir, bir üçgen oluşturduk. Ve bunun ilk şeyi işte... E, şimdi medyaya radyo var. Basın ayağı var mı şu anda? Yok şu anda yok. Yok. Yani, yani yeşil hasta olarak biz tabii, buna açıyız da bir şey yaparız. Tabii. Çok da güzel hani, olur. Akademisyenler yazı yazabilir kendi akademik şeyinden. Ben gidip işte halkla konuşabilirim. Şey yapılacak yani çünkü bunu... ...iletişim olarak, medya olarak işte sosyal medyası, radyosu, hı hı. gazetesini üçlü kurmak lazım ki işte şimdi da, şey daha daha şey aşamasındayız. Biraz kervanı yolda düzme mantığıyla hani yol el yordamıyla hani belli bir şey. Hiç yapılmamış bir şey. Şu hmm. anda hmm. ilk defa evet. yaptığımız için evet. yani önce bir fili yavaş evet, fil, yavaş fil olarak görelim mi? yani. Yani o yüzden de herkes kendi mecrasında... bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunu yavaş yavaş geliştireceğiz. Bu programda aslında biraz da onun hani adı e, neticede çalışma konusu Kent. Ve bu kente de bir, bir ses gitsin diye ve biraz bunu şimdiye kadar şey yaptık aslında bak bu kapalılığın aslında bir, bir, bir tezavürü o da galiba ee, bizim üniversite dışından ilk ağırladığımız konuk sensin herhalde. ...daha öncesinde... ...hep böyle işte bizim çevremizde... ...çok dalışır ya aslında... ...yeletişim yani. yani, fakültesi... Hayır, yani, bu bizim bizim Tabii, şeyimiz. Anladım, anladım. ...yani bunu ben hakikaten şimdi... ...ben de bu, bu, bu gruba dahilim... Ee, ...ve hani bizim... Özellikle ...çevremizde de, de çok... Şu anda. ...hayır hayır şunu söyleyeceğim... ...hani mesela üniversitedeki evlilikler bile üniversite içinde yapılıyor... ...ya o kadar çok çift var ki... E, ...ben de dahilim buna... ...eşim de şeyden... ...bu bile aslında bu... E, ...kendimizi ördüğümüz fil dişi kulüsinin bir semptomu olabilir... Hani biz kendi kendimize burada şey yapıyoruz. Annem geçen gün dinlemiş programı. Ya dedi amma dedi şey yapıyorsunuz dedi böyle çok çok ağır konuşuyorsunuz. Çok ben anlamadım dedi. Yani ben bile zor anladım dedi hatta. Yani gerçekten o kadar kendi kendimize o entelektüel belki de mastürbasyona o kadar giriyoruz ki kavramlar, kuramlar, şeyler falan gerçekten hem araştırdığımız şeyle bile mesafelenmeye başlıyoruz. Bunun bir aracı olarak belki ama yine aynı tuzağa düşüyoruz. Böyle bir bir program e, mod şeyine geçtik. Yani normalde bunu hep birlikte yapacaktık ama. Bana kaldı en hani cahil cesareti galiba. Herkes biliyor bu işin risklerini ve şeylerini. Ben böyle ne Zumba olacak Sunma yani he? Bu programın e, kotarılması. Hı -hı. Ben ne olacak işte muhabbet edeceğiz. Bir de kayıt ediliyorsa diye cahil cesaretiyle girdik. E, bayağı da geldik herhalde. Şimdi yani 17-18 evet. program oldu galiba. E, yavaş yavaş gidiyoruz. Canlı yayın bile yaptık. Sen ne diyorsun seçimlerden sonra? Ee, seçim sonuçları. Canliyim, daha izleyelim. keyifli ama. Ya. Onun yani hatası matası olsa da keyif oluyor yani. O evet, heyecan. Yani, Çünkü o e... heyecan insanı ben açıkçası ilk konuk olduğumda işte projeye, destek projesine konuk olmuştum. O zaman da işte geliyorum ama çok, çok şeyim o zaman. Yani kendime güvensiz bir insanım şey. Ömer abi işte dedi, sen gelsene dedi işte. Bizim şenliğimiz var. Gel konuk ol. O zaman ben Çeçen Asılıyım. Çeçence kursuna gidiyorum işte. İşte onları biliyor Ömer abi. O yüzden demiş. Gittim işte. Girdim o stüdyoya. İşte Gökyşan vardı, Gökyşan Şahin, Döver Marmadlar ikisi sunuyordu. İşte anlattılar işte Alper geldi, Alper şudur budur senin sunduğun gibi işte. Sonra işte evet bana baktılar ikisi birden. Sam ben konuşacağım. Bir iki saniye var ya böyle dünya dondu sanki. Ama sonra ilk kelime söyleyince de akarak gitti ve şey hissetmiştim ben. Ya demiştim benim olmak olmam gereken yer burası. Çünkü öyle kendimi iyi hissettim ki çünkü kendini anlatıyorsun, konuşuyorsun. Şey olmuyor. Aynısı sen de belki yaşadınızlar evet, canlı yayında. Evet, hakikaten öyleydi tabii. Diğer arkı üç, üç, üç kişi beraber yaptık. Onlar daha sonra da hani ben şeyi de Twitter adresi Facebook adresi veriyoruz falan. Bir is isim konusunda bir e Kekeme isim. mi dediniz isim? <gülüyor> onu da şeyden yaptık yani. Kendi o bir şeyin kısaltılması mı? Yani Kent e, Kültür Medya var ya hani e, ya Mokoko diyecektik ya Kekeme diyecektik ke Kekeme. Ke <gülüyor> Kekeme de olurdu. Kekeme de olur. Hani böyle. Hayır, bir de ben sunucu ben olduğum için programın kekeme olma olasılığı çok yüksek olduğu için. Sende hani, var mı ki öyle bir şey? Hayır, şey olarak var. Hani e, sesli değil de düşünsel kekemeyim ben. Hani ha, kitlenim, e, böyle a, bazen şey yapıyorsun. Hani e, tamamen hatırlıyor musun? O, aynı dönemlerde İstanbul'dayız. Şizofrenji diye bir dergi çıkıyor. Evet, evet, okumadım ama bir, duydum ha, yani. Çok esaneymiş. Herkes bahsediyordu. O çünkü. zamanlar e, psikiyatri öğrencilerinin çıkardığı bir dergiydi galiba. Bütün bütünyle kuşkudayızdı alt sloganı da şeyin yani ben onu çok şey yaparım gerçekten de sosyal bilinci olmanın da bir şeyi galiba evet, normal bir şey yani hmm. hem isim hem alt şey olayı söylüyorlar zaten yani, ne olduğunu yani çok çok güzeldi onlandırdı hani kekemeliğin de bir bir şey olduğunu biraz önce senin engel engelliler için söylediğinde kekemeliğin de çok da kötü olmadığını yani böyle ben Eskiden imrenerek bakardım da şimdi biraz acıyarak bakıyorum. Böyle özellikle televizyonlarda falan her şeyi yiyip yutmuş budur şudur diye cümleler kuran şeyler vardır İnsanlar yani evet. uzmanlar hani bir şeyin uzmanı olarak çıkıyor ve bu budur arkadaşım. hani Bu şudur yani bu zaten niye bunu söyleyemiyorum diye ilk başlarda şeydim. Ondan sonrasında da hani iyi ki de söyleyemiyorsun aslında yani gerçekten evet, her şey. şey abi şimdi engeller ve kısıtlar yaratıcını arttırır. Yani çünkü sanırsalar ki her şey serbest istediğini yap deseler kalırsın böyle hmm. ne yapacağım dersin ama şu yasak bu yasak deyince çıkış ararken buluyorsun yani öyle bir şey yani engellik de öyle bir şey olabilir yani çünkü ben bu bu, bu noktada söyleyeceğim bir şey var abi ona ona ona, ona, ona bir bir, bir, bir, bayağı bir şey açabiliriz yeni bir sayfa açabiliriz o yüzden bir bir es verelim bir ara verelim istersen. Bize ne getirdin, ne çalalım abi? Grup Abdal'dan bir Hı -hı. şarkı, bir türkü dinleyelim dedim. Tevekte Üzüm Kara. Tevekte Üzüm Kara'yı dinliyoruz ve devam ediyoruz. kara dedik ve demin şarkıdan önce kaldığımız yerden devam edeceğiz abi. Sen tam ben senin sözünü e, üzümle keserken daha doğrusu kendi sözünü tevekte üzüm karayla keserken sen bu engelinden e, hayatı e, hani bu engelle yaşamanın şeyinden bahsederken geçen bir arkadaşımla özgürlük üzerine yazışıyorduk ve oradan özgürlük özgürlüğü düşünüyorum ondan beridir de özgürlük ...yapmak değil galiba. Özgürlük yapabilmek. Yani orada yapam bir şeylerin engel olması lazım. Bir şeylerin rakip olması lazım. Ki hani... ...Bohanman'ın bir lafı varmış. Diyor ki... ...birinin özgür olması için en az ikiye ihtiyaç var. Birinin özgür olması için en az ikiye ihtiyaç var. Gerçekten de... ...özgürlük dediğin şey ancak... O özgürlüğün karşıtıyla mümkün olabiliyor galiba. Yani yapma özgürlüğü değil, yapabilme özgürlüğü ya değil. Bir yerde sana yapma diyecekler ki sen de yaptım deyip evet. özgür olacaksın. Yani, yani. zaten halihazırda hazırda hiçbir engelle karşılaşmadan yaptığın bir şey muhtemelen sana o özgürlük hissini vermiyordu. Ama engeller türlü var abi. Yani ben de olmasa bile e, senin de vardır. Yani bir şey, atıyorum rektörün, rökün bazı şartları... Var bir şeyler yapmanı engelliyordur yani ben bilmiyorum da yani herkesin bir şeyi kadınların bir şeyi vardır. İşte beni çıplak gezemezler ...atıyorum. Yani belli kodları uymaları lazım. Engel her yerde var ve her yerde bunu kıranlar da var. Yani mesela Pussy Riot örneğini düşün yani. Hı hı. İsimleri bilace bir şey. Yani Türkçesini söylemiyoruz ki söylese kadınlar bize atarlar yani oradan buradan aşağı atarlar. Yani. <gülüyor> evet. Ya dolayısıyla aslında hani bu bu bu şey ee... O zaman engelliler ve diğer insanlar arasındaki ayrım şu gibi geliyor bana bir nokta itibariyle. Engel, engeli olduğunu bilenler ve engeli olduğunu öğrenecekler. Yani bir şekilde yani. insanın kendini keşfetme süreci engellerini keşfetme. Tam da onun üzerinden belki de özgürlüğünü tanımlamaya başlıyorsun. Tam da buradan bu bu yani daha bu şeyde konuşacaklarımız da var aslında. Yani benim merak ettiğim bildiğim ve burada da senin, senden herkesin duymasını istediğim bu Yeşil Gazete'ye bağlantılı olarak bu Yeşil Gazete herhangi bir gazete değil. Hani bu bir basılı açıp da <gülüyor> mürekkepli değil. Bu bir internet gazete, yani Öyle, öyle hallerimiz oldu ama sonra dedik yani hala da bazen düşünüyoruz çünkü el tutmanın tadı bambaşka da Evet, tabii, şu tabii kitap yani. kitap <gülüyor> içinde söylediğimiz tanı tanı tanı da burada ağırlamıştık tanı burayı o da evet, hakikaten ona, muhteşem bir icat. Ütopya'ya gidemedim hala üzülüyorum ona denk gelemedim çok istiyordum ama ee, başkalarına inşallah. Onu evet <gülüyor> e, hakikaten orada o <gülüyor> mükemmel bir icat demişti kitap için hani böyle açılıyor sayfası falan var gerçekten de öyle. Şimdi şeyden bakınca yeşilip bakınca da oluyor mesela kitap diyorsun dergi diyorsun bir de ağaç gidiyor falan. Hmm. Onları da düşünüyorsun yani. Evet, Öyle evet. şeyler de var. Peki şimdi bu Yeşil Gazete bir, bir, bir yani elektronik bir gazete olması bakımında alternatif medya doğru, doğru. Onu bir konuşalım. Yani alternatif medya e, dediğimiz şey ne? Sen nasıl görüyorsun bunun içinde Hem böyle bir yani nasıl, hem... alternatif medya olarak biz kendimiz küçük haber yapıyorduk eskiden ama geziden sonra her şey değişti. Çünkü o zaman yani ana medya denen ben müspet medya diye isim takmıştım gezi zamanında. Her haberde müspet medya müspet medya deyip yazıyordum. Müspet yani onların aslında gazete açıp okuyunca ne düşünüyoruz? Ha bu olmuş, bu olmuş, bu olmuş. Yani kafamızda şey olmuyor. Bu yalandır Düşünmüyoruz yani. Çünkü kodlama öyle. Eğer haberlerde söyleniyorsa, gazetede yazıyorsa o şey olmuştur. Ama işte şeyde gezi de onu gördük biz. Taksim Meydanı'nda biz otururken başımıza her şey yağarken ...ve başka bir şeyler söylenirken... ...ya bu, bu olmamış denirken... ...ama olmuş o. Ya onu anladık. Alt tarafından de değerini anladık aslında. Biz Yeşil Karşısı olarak... ...ondan iki sene önce... ...işte yine Yeşil Ev vardı bizim İstanbul'da. İstanbul'da eski Yeşil Ev. Benim hala... ...Özhan'a iade e ettiğim bir yerdir. Orada konuşurken... Yeşil tut... Ev bir, bir mekandan mı bahsediyor? Yeşil Ev yani mekanın adı. Yeşiller Partisi'nin... ...kendi işte binası, binasıydı ama... Orada işte yemek yani vegan, vejetan yemek yeri de vardı. İçinde hmm. içerdik, otururduk da. Kanepesi vardı, yatar uyurduk da. Öyle bir yerdi hmm. Yeşil'e. Yeşil evdeyken işte bir gün toplantı sırasında işte dedik işte biz yani böyle 5-6 kişiyiz ama bir de biz 5-6 kişi olan bir sürü şey var işte radyosu var, fanzini var işte var. Dedik bir şey yapalım mı? Alternatif medya şenliği başladı o şekilde. Onun da bayağı ismini düşündük. Ne koyalım diye. Hani hmm. ilginç bir isim koyalım, ilginç isim araya araya bulamadık şenlik koyduk adını koydu kadını. Yani aradığımız <gülüyor> şey iyi de oldu belki de bilmiyorum. Sonra işte üç, üç, üçüncü senesini geçen sene işte Kasım ayında falan yaptık herhalde. Yeldelemeni de yaptık. Kadık Yeldelemeni, İçkal Evi'ni de yaptık. Şu, i̇yi gidiyor, tanışıyoruz. Ama oradan şu oluyor mesela o şenlik günlerinde işte herkes geliyor, tanışıyorsun, heyecanlanıyorsun yani potansiyeli görüyorsun. Sonra diyoruz ki işte şey yapalım, işte platform kuralım, şey yapalım, herkes girsin. Sonra bitince sönümleniyor bir şekilde ya da belki de şan tabiatı öyle bilmiyorum yani. Orada bir şey var ama beraber olunca da inanılmaz bir mutluluk oluyor yani. Peki kim bunlar katılımcıları kim yani böyle web yani, sayfası. Hayır herkes katılabilir işte. Kimleri çağırdık? işte Non Radio geldi, Açık Radyo geldi, Vagus TV geldi. işte Çapul TV geldi. Yani hmm. biz duyuru yapıyoruz. Biz de bize biz, biz, biz diyoruz ki ya belki biz haberimiz yok sizden. Siz de bize hmm. başvurun yani. Biz herkesi açığız diyoruz. ...o şekilde oluyor yani 3 yıldır. İlk 2 sene... Işte ...akademisyenler işte... ...ya da bu işin profesyonellerini konuk ediyorduk. iki ayrı katlayıp... Yani ...Eşilev'de kat yoktu ama... ...iki ayrı oda vardı işte... ufak tarafında şey oluyordu işte... ...müzikti, eğlence işte hokkabaz geliyordu... ...bir şeyler yapıyordu. Öbür tarafta işte sunumlar, paneller... ...sıkılan oraya geçsin. Çünkü bizim Yeşilliler'de, Yeşil gazetede de aynı şey vardır. Sıkılınca bırakırız biz de. Neyse o yaptığınız şey. Sıkılıyorsak bu iş olmuyor arkadaşlar. Bırakırız yani eğleneceğiz güleceğiz ka atacağız. şart yani. Like olacak. En ufak bir şeyde ya der birisi ya der ya çok yani sıkıcı oldu abi der ya da işte bir kadın hmm. der. Bırakacağız yani. Sıkı, sıkı, sıkılıyorsak o iş yanlıştır. O hep her şeyde vardır bizim. Orada da öyleydi yani. Orada işte sıkılan oraya gidiyordu. Oradan hmm. şey olan oraya gidiyordu. Hatta ilk şenliğimizde biz işte Aralık ayında yaptık ve etraf kar kıyamet yani. İnanamayız bir soğuk. O zaman dışarı dışarıda yapmıştık bu şeyi. Şey de oluyor çünkü. Mesela fanzinler fanzin getiriyorlar ya da hmm, dernekler, örgütler standıçıyorlar. Koyuyorlar işte bizim şuyumuz var, buyumuz var. Biz şeyde Yeşil Ev'de sunum yaparken altta da otopark, otopark kiralamıştık. Biz otoparkın hep o bir gün biz aldık. Orada şey var ve uçtu her şey yani. kalkıyamet kıyamet, rüzgar. Her, hepsi geldiler, şeye girdiler yani ama kimse de saat 9'a kadar çıkmadı yani. insan gidemiyorlar. O kadar bir ihtiyaç var ki yani böyle bir şeye onu biz gördük yani. İlk başta biz ilk fikir çıktığı zaman ya 3 kişi gelir mi diyorduk. Çünkü daha önce öyleydi biliyorsun yani. Biz Yeşiller Parkı'ndayız. İklim değişikliği hakkında yürüyüş yaparken 10 kişi gelince 10 kişi daha davet edip yapıyorduk yani. <gülüyor> o, öyleydik biz. Geziden önce öyleydi her şey öyleydi yani. Bütün eylemler de öyleydi. Ama ama işte geldi insanlar. Çünkü öyle bir açlık var insanlar. Çoğu insanda ben onu görüyorum yani. Çoğu insan bir arayış halinde. Yani bir şey olsa da ben de içine girsem, bir şey olsa da ben de tutunsam. Ben de öyleydim. Oradan biliyorum yani ben. Hatta gezi, geziye kadar inancımız yoktu. Ya yani çok kişi yoktur diyorduk bu şekilde düşünen ama geziden sonra artık milyonlar var diyorum ben kendim yani ama onu bulmamız lazım. Onu ikna etmemiz lazım. Şimdi mesela işi gazetede biz herkese açıyoruz. Bunu deyince bu havada kalan bir şey oluyor. Ben ne yapıyorum şimdi? Hatta orada yemişli yapmak demiştim ya şeyde. Onun açayım şöyle açıyorum. Mesela ben seninle tanışıp kadar tanıştırdım ki muhabbet ettik. Ben orada düşünüyorum işte bu kadar bir şey de bahsediyor. Ya o belki bir yazı yazabilir mi diyorum mesela. Ya diyorum sen yazsan gazete ediyorum. Hemen adını soyadını alıyorum. Telefonunu alıyorum. Mailini alıyorum. Sonra mail atıyorum bir tane işte. İşte kader yaz falan diye. Birkaç yazıyorum. Birkaç sonra yazmıyorum. Yani Çünkü rahatsız ede edebilirsin insanı. Öyle öyle ben ama çok yapıyorum bunu. Her yerde yapıyorum ben bunu. Şimdi gazeteye bir sürü yazar oldu mesela. Üç ay, beş ay sonra birisi bana yazı gönderiyor. Mesela. Harika bir şey yani. Şey diyorum zaten. <gülüyor> çoğu kişi diyor bana. Ya diyor ben diyor yazamam diyor. Ya kardeşim diyorum sen İyi anlatıyorsan bir şeyi iyi yazarsın ya. Yazmak anlatmak zaten. Bu bana anlattığını aynen yaz diyorum gönder. Yayınlamam diyorum ben onu. Merak etme diyorum sana sormadan, onay almadan. Ama şey derim sana işte. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Şunu şuradan yap. Bunu öne al, bunu arkaya al. Çünkü kendi yazınca daha mutlu oluyor. Çünkü adını görüyor altında. Ondan sonra artık bir, ikiden sonra zaten artık kendinde kalıyor. Böyle, böyle çok kişi aldık gazeteye. Çok kişi insan var böyle yani. Çünkü ona senin demen lazım. Çünkü hep, bende de o vardı. Mesela açık adyoya dinlerken ve... Tanışmamışken şey diyordum işte yani gitsem beni tanımazlar etmezler. Yeşil Gazete için de aynısıdır. Mesela daha önce Ot, yani Öküz Dergisi vardı. Ben hmm. onun hastasıydım Öküz Dergisi'nin. Hala bütün sayıları bende hala vardır. Evde durur. Öyle şey gibi korurum. O zaman da öyleydi çünkü. Hep şey diyorsun onlar bir komün. Yanlış bir düşünce ama hep onu düşünüyorsun yani. Ben giremem diyorsun. Sonra girince hayır diyorsun yani onlar da bizim gibi insanlar yani. Çünkü onlar da istiyor gelmesini. Ben böyle bu açık kapı, kapıyı açan kişi gibi olmak istiyorum gazetede. Süper bir şey. Peki bunun bu yani hem hem çevre konusunda hem aktivistsin hem bunun bir kanalısın hani söz ifade kanalısın hem engelliler konusunda bir çabalar sarf ediyorsun. Bu bizim böyle birkaç programda üzerinde uzun uzun konuştuğumuz kent hakkı diye bir kavram var. Yani tam da aslında sen kent hakkının yani kentsel bir hareketin vücut bulmuş bir şeyi olarak duruyorsun şu anda karşılığında farklı farklı mecralarda. Yani bu şenlikten, Yeşil Gazete'den, Açık Radyo'da yaptığından bir sürü şeyden. Sana ne ifade ediyor abi bu kavram? Kent hakkı, Kent hakkı kavramı mı? <gülüyor> Hiç düşündün mü yani? Çünkü yani ben bunun üzerine sayfalarca yazıyorum ama senin yaptıklarının binde birini yapmıyorum. Ee, sen sen bunu nasıl şey yaşadığın ya, şeyi nasıl anlamadın kent Bana yani. da bunlar çok şey mesela Alsat yazınca bana da geliyor. Bayağı bir şey almış ama onların hepsinde ben yani hiç böyle uğraşıp gidinip aman aman da yapmadım yani hayat getirdi oralara yani çünkü hala da ben kendim tembel görüyorum yani bir şey yapmıyor görüyorum evde çünkü oturuyorum yani bir iş olunca bekliyorum uğraşmıyorum hayat getiriyor kent hakkı deyince kentte ki her Bireyin, her nesnenin işte engelli olsun, çocuk olsun, kadın olsun ya da köpek olsun, kedi olsun, kuş olsun hepsinin yani kendi barınabileceği bir yer gibi düşünüyorum kenti yani. Aslında benim asıl düşüneceğim kentlerde yaşamayalım, Hı -hı. köylere, kırsa geçelim ama kentlerde illa ki birileri yaşayacaksa da böyle yaşasınlar yani. Kimse mesela ben bu seçimde gördüm. Seçim sırasında gördüm benim çevremde bin, bir sürü engelli insan varmış yani. Çünkü onları hiç görmüyordum ben. Evet. Evden çıkmıyorlar ki yani. Orada evet. gördüm. Teyzeler, amcalar, çocuklar. Onlar keşke gelselerdi tanışsaydık, konuşsaydık. Şimdi mesela ben STK başkanı oldum. STK'ların hepsinin 3... Yani Türkiye'de milyonlarca engelli var. STK'larda kaç tane üye var acaba yani? Çünkü insanlar inanmıyorlar, güvenmiyorlar o STK'lara. Çoğu evet. da şey aslında... Evet. ...başka bir şekilde bir rant için çalışan bir sürü yer de vardır. Tabii yani mi? var. Yani, Onu başkan, görüyorlar mesela. Başkan dediğin Çünkü şey yok. ne insanla? Mesela ben bu radyo programı, dedim açık radyo yapacağım. Beş arkadaşımla beraber yapacağım. Kendim yapmayacağım. Çünkü Yeşil Gazete ben şunu öğrendim. Tek başına ben dünyayı kurtarırım deyince olmuyor abi o iş yani. Fatih Terim olmak da, Atip <gülüyor> olmak da, Tayyip olmak da değil yani. Bir grup olman lazım. Güvenli insanlarla beraber olman lazım. Şimdi iki, üç arkadaşım İstanbul'da, bir arkadaşım Bursa'da, bir arkadaşım Adana'da. Hepsi engelli, hepsi böyle... İnanıyorum çünkü tanıyorum o insanları ama yaparsam şey yapacağım yani bir tek beşimize olmayacağız Katacağız da böyle bir açık kapı olacak. Bizim aslında öyledir isteyen İsteyen gider, isteyen gelir. Şey yani şart yok yani. Mesela ben yazı istediğim zaman işte bir tane yazıyor, panik diyor yazamadım kustuyal mu? Yazmazsan ya gönüllü bu iş diyorum yani keyfin gelince yazıyorum. Zaten keyfin gelmeyince yazarsan o yazıya yansır zaten yani sıkıldığın, şey olduğun. Yazma diyorum, ver diyorum mesela. Ama böyle dediğim zaman daha çok şekli yazıyor insanlar. Hmm. Onu, onu keşfettim yani. Mesela çok kendi hakkında öyle. Yani, yani insanlar istediği gibi bir şeymişsin. Şimdi mesela Yedirek LGBT hepsi hmm. arkadaşımdır. Hatta dün de onlara ilgili bir de destek günüydü galiba. 9 Nisan. Pembe giyin, giyin gününde bir şey yapmışlardı. Dün mesela ben şeyine katılmıştım. Bir, ben de, ben de şeyine katılmıştım. Oraya, pardon pazar günü bir toplantı vardı şeyle alakalı, nefes suçlu alakalı. Ben orada değilim ama bana şey dendi. Yedirek LGBT'nin ...olduğu yerin çevresindeki halk, esnaf onlara buradan çıkın diye bir şey mi yapmış? Konuşmadım ama duydum yani. Belki siz duymuşsunuzdur. İşte kent bu yani. LGBT olan da orada yaşasın. Çünkü onun başka birine bir zararı yok. Yani özür buraya kadar gider yani. bir Başka birinin hayatına bir zarar verdiğin yerde kadar özgürsün. Hiç kimse karışamaz. Ne olursan ol yani. Ne yaparsan yap. Kent evet. hakkı deyince herkesin, herkesin mutlu olabildiği bir yer. Evet, işte, yine, tersinden şey yaparak ihlal üzerinden ihlalleri teşhis ederek kent hakkının ihlal ettiği anlamda e, somutlaştırabiliyoruz İşte şurası alışveriş merkezi olduğu, burası e, bir rezidans olduğu. İşte kent hakkı ihlal edildi ya da hani Gezi Parkı gerçekten de İstanbul'da okuyan, yaşayan insanların bildiği ama hiç gitmediği bir Tabii. yer. Oradan geçmezdik çünkü Tabii. orada şu olur. Bu ve oluyordu gerçekten bunlar yani. Kapkaç olur, gasp olur. Gece orası Ürkülen bir yerde yani doğruya doğru böyle doğru yani. orası ancak bizim elimizden alındığında değerli olmaya başladı. Peki bunda yani ben şey bir paralellik kuruyorum abi yani hatırlıyor yanılıyor muyum sen söyle. Şimdi hani bütün 17 Aralık'tan beri ortalara dökülüp sakılan dökülüp saçılan bütün bu her biri başka şartlar altında anında hükümet götürecek şeylere rağmen e, iktidarın çok da güç kaybetmeden bu şeyi geçtiğini görüyoruz. Böyle bir, bir siyaset bilimci, işte bir meslektaşım koca koca adamlar nasıl olur nasıl olur <gülüyor> da e, bunu açıklamaya çalışıyor yine işte kuramlar bilmem neler bunlar bunlar. Bana bu bunun e, bununla e, mesela ekoloji sorunundaki tavır arasındaki e, e, yaklaşım çok benzer geliyor. Hani evet bunlar çalındı e, ne yapalım Dünya elden gidiyor. Hani kuraklık, kirlilik, betonlaşma, savaşlar bilmem ne. Ama ne yapalım? Hani yine işte şu, şu suyu içiyoruz... Hı -hı. plastik bir ambalajda satılan metal bir suyu ben içiyorum. Ya, arabaya biniyoruz. işte biz de ev alıyoruz. Hani o o şeydeki hani taksinde o eylem yapanların birçoğu da o eleştirilen rezidanslarda oturuyor belki de. Hani tabii ya, tabii. De ya, yeni orta sınıf, orta ya sınıf. Zaten bininen. çoğu böyle o beyaz akıllı işçilerdi. Evet. Akademisyenlerdi, asistanlardı. E şimdi o bu çelişki. Şey, Onlar da yani Hani e, baktığın zaman Ankara'da, İstanbul'da Anam Muhalefet Partisi'nin gösterdiği adayların aslında karşı çıktıkları adaylar özellikle İstanbul'da düşünüyorum da hani insanın al birini Burak Tekin'sin diyesi geliyor şimdi buna bakınca hani bir şey olmaz ya da böyle gelmiş böyle gider zihniyeti benzermiyor yani illa ki dünyada bir çiğizin bul kuraklık yağmur yok e, tarım çöküyor savaşlar çıkıyor işte yine hani açık radyoda e, benim de dinlediğim bir şey Suriyedeki o iç savaşın çıkmasıyla yaşanan kuraklığın ve bizim GAP projesi NASA bunu belgelemiş hani su azalıyor kuraklık kuraklıktan sonra göç göç e, e, kültür çatışması ve sonunda iç savaş yani çok yani bunun başka boyutu biliyorsun bir soru bir, en ufak Irma bile HES'ler şu anda yani, aynı Irma HES yapıyorlar. Evet. Ondan amacı elektrik, elektrik değil aslında. Şirketler suyun sahibi olmak istiyorlar çünkü su bitecek. Adamların derdi o. Suyun sahibi olmak. Hani hmm. 10 sene 20 sene sonrayı düşünüp de yapıyorlar bunu yani. Elektrik falan hep hikaye onlar. Tabii. Ve oradaki köylüler de biliyor bunu. Köylüler, bir de köyde şey insan, yani canın kıymetini biliyor. Can derken kendi canı değil. Oğlunun, canı, kızının canı değil. Oradaki kedinin, kuşun, ben benim kız kardeşim Trabzon'dan birisiyle evli. Ben oraya da gittim. Trabzon dağın başında bir köyleri var. Orada yani o su, oradaki balığın da hakkı var diyorlar yani yaşamaya. Hmm. Onu biliyorlar yani insanlar yani. Cidden yani böyle laf laf olsun ne değil. Biz kentte konuşuyoruz ama çünkü biz buradayız, balık orada yani öyle konuşuyor ama o onunla beraber yaşıyor. Yani başka bir şey. Ve dolayısıyla aslında biz hani aynı e, geçen bir, bir araştırma için bir amca ile mülakat yapıyorduk e, yine ekip olarak oradaki amca. Şey dedi yani dedi ben beş vakit namazında bir insanım çaldıklarını düşünsem oy verir miyim dedi. Yani bu kadar şeyde net bir şekilde onu biz bazı şeyler görmemeye çalışıyoruz. Hani ben şu içtiğim suyun nasıl meta, bir metayı temsil ettiğini nasıl bir çevre kirliliği yarattığını evet işte konuşuyoruz çevre yeşil günden yani bilmem bu ne. Pet bunu şişiden su içiyoruz evet, yani. Yani bunu yani eski Paris Belediye Başkanı bunu yasaklamıştı mesela. Belediye'nin organize ettiği hiçbir toplantıda şey olmayacak hani ticari su olmayacak. İşte bizim üniversitemizde yemekhane özelleştirildi. Şimdi onlar da böyle özenip bezenip bize kapalı su veriyorlar ve birçoğumuz bunu ne güzel oldu diye şey yapıyor. yani Oysa biliyoruz. Başka zaman konuşsak işte suyun ticahilleşmesi hakkında da konuşuruz. İşte bu plastiğin zararları hakkında da konuşuruz. Ama orada onu görünce biz de şimdi şey boğaz içinde bir hoca var. Levent Kurnaz. İki meşki konusunda uzman bir Levent Hoca. Onun bir lafı vardır. Hep onu söyler. Paradigma değişecekler. Hmm. Paradigma değişmesi. Yani o çok zor bir şey. Evet, Bizim evet. için de öyle. Yani biz şu anda yani düşündüğümüz şekil yani nasıl düşünüyorsak öyle konuşuyoruz. Paradigma dediğin şey ...şu hepsini at, yeni bir şey al demek kafana yani. Tabii. Onu yapmak lazım işte. O zaman mesela şimdi bunu konuşuyoruz, içiyoruz. Ama ya hakikaten deyip atmıyoruz yani evet. şeyde yani. Artık bıraktım, hayatımı onu içmeyeceğiz demiyoruz yani. Çözüm de olmuyor o zaman tabii. Evet. Paradigmanın değişmesi gerekiyor. Evet abi, paradigmanın değişmesini beklerken bir şarkı daha alalım mı senden? Bir tane de o zaman yabancı, İngilizce bir şarkı, hareketli bir şarkı dinleyelim. Creedence Clearwater Revival'dan dinleyelim kaç gündür de Mersin'de baya bir yağmurlar yağmıştı. Hmm. Ona da bir şey olsun sel götürmüşler. Hatta o sel bizim başkanı da götürdü. Bizim dedi, yani O adamla hiç hoşlanmıyordum da iyi oldu gitti de onu da götürdü. Have you ever seen rain? Evet. Have you ever seen the rain? Evet. Evet, yağmuru gördün mü? Hiç yağmuru gördün mü demiştik. E, pek görmedik bu sene gerçekten de. hani e, Ne yazık ki görmedik. De tam dedi. gördük. De e, zaten sorun, sorun o galiba. Yani, işte. evet, yani yani işte, yavaş ]mişti. yavaş yağmaması değil. Bir anda e, yağıyor olması. Onun, ona e, yağmura bakmaya başlamadan önce en azından kulaklarımızda tam da Mersin'e dair e, konuş, laf gelmişti. Şimdi İstanbul'da e, İstanbul'da öğrenim görmüş. Hayatının büyük bir bölümünü Tabii İstanbul'da de, geçirmiş biri olarak. Şimdi Mersin'e geldin. İlk başta biraz bahsettin aslında. Burada buradaki yaşamın ne kadar kolay olduğunu e, ve ne kadar memnun olduğunu ama ilk geldiğini hatırlıyor musun? Mersin'i ilk gördüğünü ve ondan sonraki oradaki ilk algınla şimdiki algınla. Mersin'e hemen ilk geldim abi burada yaşamak için değil. Benim burada dayım yaşıyordu. İşte Mersin'e gel işte tatilde falan. Hiç unutmuyorum, Otobüste ilk ilk Mersin'e gelişim. Otogarda inme dedi. İşte Mezeti de o dayımların evi. Bizim evi de orada, aynı yerde çünkü. Aynı yakınız. Oradan inme dedi, devam et. Sabah baktım şimdi, her evde şey var, demir kafes var. Her evde var ama. Önce onu gördüm ben Mersin'de yani. Lan dedim, Allah Allah dedim, bu nedir ya, burada herkes... Sonra dayıma dedim, dayı dedim ya, bu dedim, Mersin'de demir kafes var, bu çok hırsız var ha. hırsız var dedi yani. O yüzden dedi o. Yani o şaşırmıştım şey ben. İlk benim Mersin tanışmam oydu yani. Her de evde de demir. birinci katlar... De demir yani hiç yani... O insana da yazık bir yeri göremeyip demir görüyordur yani bakınca. Onu görmüştüm. Daha sonra işte biz ev aldık. Yazın geliyordum işte. Deniz kenarında ev çok hoşuma gidiyordu. İşte 15 tatilde bankadan gelince geliyordum. Sonra işte oturmaya karar vermek. İstanbul'dan düşündüm tabii. Bir arkadaşım dedi bana o zaman. Tanıştığım arkadaşım. Çok iyi bir karar dedi. Hatta Yeşil'de hepsi diyordu işte Mersin'e git bir de ünük diğer santral şey var ya hmm. işte, orada bizim bir aya ayağımız olsun işte hemen gitsin gelsin. Öyle. İlk zamanlar güzel ama şeyi de kötüydü yani. Hiç sinemaya mesela ben bu sinema topluluğunun şeyini daha yeni keşfettim. 2-3 önce keşfettim. Ondan önce ben sinemaya bir defa gittim Mersin'de. O şeylerde o alışveriş merkezindeki sinemalara o da bir arkadaşım dediği için gittim yani. Gidesim yok ya. Yani. O filmleri hiç sevmiyorum ben. Niye gideyim? yani sanat şeyini kültür sanat hayatını çok bilmiyorum. Hala bilmiyorum. İşte konserler oluyormuş, her kafesi varmış. O daha gitmedim. Bir arkadaşım da oraya gidelim mi diye. İşte onları öğreneceğim yani. Çünkü İstanbul'da bunlar vardı ama bunlara gitmek gelmek bir ömürdü yani. İşte ben evden çıkıp gidip gelmek 5 saat falandı. Yine gidiyordum ben ama. Şimdi işte Mersin'de o güzellik var. Ulaşım çok rahat burada. Bizim ev zaten YMK'nın tam yanında hemen çıkıyorum. İşte böyle gelirken yani bir sürü oraya geçiyor yani işte Meskopi'da, Elvanlısı'da, belediye otobüsü de işte mezit dolmuşu da o kadar çok ki. İstanbul'da ben bir otobüsü bir saat bekledim, iki saat bekledim bilir Yani gelmez. Beklersin gelmez yani. O da öyledir. İstanbul böyle bir şeydir. Araba olsa bir dert, olmasa bir derttir. Burada mesela ben evet bana diyor işte kredi çek diyor işte annem araba alalım. Niye araba alayım diyorum ya? Ne gerek var diyorum? Araba alsam? Çünkü ben arabam oldu bir ara. Oradan biliyorum. Hiçbir yere gitmiyordum yani kendim. Arabam var diyordum. Bakkalıya bir arabayla gidiyordum. Diyordu Bakalım dedim. Buraya arabayla mı gelinir? Onun dedim neye yürüyeceğim diyordum. O da ham, hamlatıyor yani sonuçta. Şimdi mesela ben engelliyim ama yürümem de lazım. Çünkü kendi şeyim için yani kilo almam lazım. Çünkü benim belim me yük biniyor kilo alınca. Ona düşünmem lazım. İşte o yüzden onu dengelemek lazım. Şu an Mersin yani şu son 3-4 ay iyi gidiyor yani işte if İstanbul sayesinde seni Toplu'ya tanıştım mor sayesinde kadın kolektifle tanıştım. İşte Çay o sayesinde Bedizi seni tanıdım yani. Bunlar hep hayat getiriyor yani. Ben bunu planlayıp da bunu bunu yapacağım deyip yapmadım. Çünkü bilmiyordum ki yani. Sizi bilmiyordum. Yani üniversitede dinlerinde bilmiyordum. Hayat getiriyor. Mersin'de bu şansın var. Şimdi geçen baktım Facebook'taki arkadaşlarımı düşündüm böyle. Çok arkadaşım var. Ulan dedim İstanbul'dakinin iki katı oldu Mersin'dekiler dedim yani. Ve hep görüşüyorsun yani. Evet, o İstanbul'da ki. görüşemezsin bir insanla evet. yani. Bir ayda bir görüştüğün zaman Ulan biz çok çok görüştük. Arayı keselim dersin yani. Çünkü İstanbul öyle bir yerdir. Akrabalarını göremezsin yani. Akrabalarımız biz nasıl görürdük? Bayramda gelirdik Ceyhan'a. Ben Adana Ceyhan'lıyım. Köyde, Anamarız'a da görürdük yani. İstanbulluk akrabamızı. Çünkü <gülüyor> orada göremezsin. İş var, güç var, bilmem ne var. Mersin'de bu yok. Mersin'de görüşelim, görüşelim. 5 dakika sonra görüşüyorsun yani. Çok evet. güzel bir şey. Yani gerçekten onu ben de hissetmiştim. Benim de yani bütün okul arkadaşlarımın o dostlarımın çoğu İstanbul'da, akrabalarımdan da çok İstanbul'da var. O zaman onlardan uzak kalmış, görüşememenin acısını çekerken sonra fark ettim ki zaten onlar da biz İstanbul'a gittikçe görüşüyorlar. Yani bir bakıyoruz. Bir önceki görüşmemizden beri oradaki arkadaşlarım da görüşmemiş. Gerçekten hele hele böyle işte evlenip, baltılıp çocuk, çocuk bilmem ne şeyine girince, moduna girince. Burada hayat çok kolay ama mesela şey konusunda insan işte şeyle düşünüyor. Evet İstanbul'la kıyaslayınca Mersin, hani ben hiçbir şey değişmem buradaki yaşamı, üniversitedeki huzuru, çalışma ortamını, sosyal hayatı. Ama bu, bunu koyunca çok şükrediyorsun. Hani demin işte <gülüyor> yukarı doğru kendi fakülteden yukarı doğru çıkarken bu ergüvan var ya, ismini tam bilmediğim böyle eflatun ağaçlar var. Onlar <gülüyor> açmış. Yani böyle işe gidiyorum. Müthiş bir keyif. Hava çok güzel. Bisiklet deniz şu. Bu. Ama ondan sonra şeyi düşünmeye başlıyorsun. Ya bu kentte Neler neler yapılabilir. Yani Öyle potansiyelini mi? düşünmeye başlayınca şimdi bak diyorsun ki if filmor şunlar bunlar ama yani bunun üniversitenin bu işte bir grup üniversite sinema topluluğunun çabası, arkadaşlarının çabaları, işte filmor için Deniz'in, Derya'nın, şun kadın kolektiflerinin çabası, işte if için Hakanların çabaları bilmem bunlar büyük emekle yapılıyor. Gerçekten de çok büyük emekle. Yani Enteresan değil mi? Filmor'un afişlerini kaldırttı işte yeni seçilen belediye başkanı. Hani vaat edildiği Aa, halde. Olmuyorum ben. Ha, yani kendi bu hani teşekkür ediyoruz afişleri Filmor afişlerinin üzerine koyuldu. Çok büyük çaba gere gerekiyor. Yani baktığında. Tam da festival e, olacakken oldu bu yani. E tabi yani bu kadar şey var. Böyle bir potansiyel var ama buna hani işte koskoca Türkiye'nin en büyük kültür merkezi yapılıyor. Ama içinde sinema var mı yok mu emin değilim ben. Ee, e işte e, kongre merkezi diyorsun. Kongre merkezinde aynı sahnede sinema, konser, tiyatro gösterisi yapıyorsun. Onun haricinde bir küçük mesela e, şey yapamıyorsun. Küçük bir e, böyle düzenli hani karşı sinema mı İstanbul'da şu an? Başka, başka sinema. sinema. Hani başka ben sinemayı... onlara mail attım demediler hala kızgınım onlara bizden. İşte başka <gülüyor> sinemayı ama getirsen nerede gösteriyorsun? Anlam var ifte dedim işte arkadaşlar o tiyatro başkanına falan. Abi dedim buraya dedim başkasına mı dedim getirmeyelim boş verelim getirmeyelim çünkü if if bile yani salonun dolu değildi. Çünkü İstanbul'da öyle şeyler ama İstanbul 20 milyon kişi tabii yani. E, Kıyasama yani, lazım oradaki... yani İstanbul. O yüzden hani if'in gelmesi için o salonun dolu taşması lazım. Herkesin yerde falan izlemesi lazım yani filmleri. Ama işte bak bu bunlar e, şeyden oluyor. Yani sen onu ancak böyle istisnai bir şey yaptığın zaman bir hafta sonu üniversitenin bir yerinde hani normalde hafta sonları üniversite olacak oraya gidecek bilmem ne. Hani bunun ben bunu katılım çalışıyorum ben mesela katılımcı demokrasi çalışıyorum. <gülüyor> bu, bu büyük bir yalan yani katılım işte biz konsey kurduk biz bilmem ne kurduk böyle insanlara bunun götürülmesi lazım. Yani Aklıma, sen, bunun... sen bunu. Sen bunu diyece ya, Yaşar, Yaşar Kemal'in ilerlemesi geldi Nobel niye alan yazar yok demişler işte Yaşar Kemal'e ama başkası olabilir yanlış hatırlamıyorum Dışarı Kemal önce Nobel alan yazar değil... ...o ha, yazarı öyle. okuyan okur bulun demiş yani. Aynen öyle yani mesela... Yani... ...şey yaparken de onu düşünmüş. Yeşil Gazete'yi konuşurken de... ...yani Türkiye'de bazen... ...Tanıl'la da bunu konuşmuştuk galiba... ...yazardan çok, okurdan çok yazar var... ...hissine kapılmaya başlıyorsun. Hele öyle. bu ya yayın şeyinin geldiği noktayı ...takip edemiyorsun. De çok az şey var ama İşte yani şey yapamıyorsun. Şunu söyleyecektim... ...yani evet ifte ...belki film orada yani salonda dolmamış olması... Bunun tam da gerekliliğine işaret ediyor. Sen böyle bir şeyi getirip de buna alıcı bulamıyorsan demek ki alışma, alışmamışsın. Yani kalkıp da insanları o alışveriş merkezindeki sinemalardan direkt şeye getiremiyorsun. Hani burada e, neydi bu e, şeyin son filmlerinden biri? Kimen? Erçankiye e, Bu hani demi, Yok yok Demir Yolu şeyini yapıyordu ya Demir Yolu tamiratını yapıyordu. Bu Mersin'in şeyinde çekilmiş. Neydi ya? Ee, neyse. Yani Ercan Kesal kendisi de geldi ve şeyde yapıldı bu. Ee, ha, burada film mi çekildi? Yok yok. Yo. Gösterimi yapıldı. Hı -hı. Barış Meydanı'nın oradaki sinema salonunda. Şimdi bir zaten hani... E, e, yani. Sinemada Hı. ama şeyden izleniyor bu arada. Hani VCD'den hani bir laptop'a VCD takılmış projektörle hani Gerçekten de insan kendi kendine ondan da üzülüyor. Hani şey Başka sinema gelsin ama gelmiş film yönetmeni orada. şey Başrol oyuncusu orada ve oradan birisi bir teyze ya çok güzel yapıyorsunuz da bu sanat filmleri çok güzel de biraz da eğlenceli yapsanız dedi. Şimdi ne desin Ercan Kesal? Yani hmm. çok sıkıcı yapıyorsunuz dedi. Yani böyle sanat sembolizm böyle duran şeyler falan. E şimdi gerçekten de oraya koyduğun zaman ben hatırlıyorum abi hani biz de böyle işte Mersin hani sen Mersine yani biz Mersin'den İstanbul'a gittik hani böyle film festivali falan o sabaha kadar film var vardır 3 hani e, beyaz geceler abi böyle hani müthiş şeyden çıkmışsın e, minimum TRT sinemasından VCD'den Hı -hı. çıkmışsın e, film sinemasında böyle bir sanat avantgarde filme giriyorsun hiçbir şey anlamıyorsun yani bir e gittik. BNL'e bakıyoruz böyle hevesli gençler ya boş duvara baktığımız yani eseri boş duvar zannediyoruz biz onun üzerine yorum yapıyoruz. Tavandaymış birisi bizi dürttü de ya dedi eser yukarıda dedi yani hiçbir şey anlamışım. Dolayısıyla bunun birazcık gündelik hayata olağan hayata gelmesi lazım. Yani cuma akşamı dersi bitiren öğrenci ne yapalım ya sinemada ne var bir bakalım. Hani biz öyleydi Beyoğlu'na çıkardık Be Beyoğlu Beyoğlu'nda ne var? İşte Pera'da ne var, Alkazar'da ne var diye bir hı hı, film hı. yani böyle şey yapardık. Dolayısıyla onları gördükten sonra şeye giderdin. Yani bir, son, bir önceki filmin, festivalin filmlerini sinemada izlerdin sonra şeye giden. Şimdi dolayısıyla hani bunu işte potansiyeli konuşuyoruz ya Mersin'de gerçekten de alternatif filmleri gösterebiliyor, gö göremiyoruz, izleyemiyoruz yani. Ancak böyle işte ya internetten ya DVD'sinden, şeyinden bilmem nesinden izliyoruz. Bir yandan da ona üzülüyor insan. Yani Mersin'e geldikten sonra ben bu sahil Şeridini mesela, anlam Mendes bulvarını. Hakikaten böyle ne güzel buraya bir yerleşelim de şurada işte deniz, spor, park diyorduk. Ama şimdi bakınca gerçekten de boşa harcanmış. Böyle gerçekten anlamsız şehir mobilyaları ve e, peyzaj düzenlemelerine kurban edilmiş. Bir şey görüyorsun yani bütün harcanmış bir potansiyeli görüyorsun. Sen hissetmiyor musun bunu? Yani yani benim ben... senin bütün iyimselliğine yok ya o kadar. Ben, arada... canım, ben de ben şimdi sağa çok fazla bilmiyorum. Hı -hı. Çünkü benim arabam yok yani benim sadece ara... otobüse gittiğim için bir yerlere ve engelim olduğu için çok fazla yürüyemediğim için. E dakika çok, bir gol bir abi. Fazla... Senin gidemediğin şeyi yani senin gitmenin zor olduğu bir e, kamusal olana... Kim kamusal diyebilir yani ki? Yani çünkü o, orada otobüs yok. Ben hiç doğum görmedim. Otobüs görmedim. Ya, de görmedim o şahane çevrimde yani. De. Yani onu hatta düşünmüştüm bile. Belediye başkanı dese ki orayı alacağız. Çünkü orası şu anda özel araba soğanların gidebileceği bir yer yani. E, e, o bilinçli bir şey yani. Halk gelmesin e, yani de yani vatandaş üst, rahat, üst kısım... O, e, tamam işte, o, halk, halk plajlara hücum etmesin o, ki vatandaş o, denize girebilsin. O, yani. o algıyı anlıyorsun yani. o. Çünkü her Hı. şey düşünerek yapılıyor. Bunlar Hı. yani olsun da yapılmıyor. Onların bir altta bir düşünce bir birikim var. Ondandır yani. Yani gidemediğim için bilmiyorum. Yani doğru söylüyorsun. Bizim kendi önünde var ama. E tabii yani Viranşehir sahilini yani ona baktığında da aman diyorum. Eğer Anlam Mendiresi'nin devamı gibi olacaksa olmasın. Hani buraya da böyle beton döküp orada bir küçücük bir plaj var. Sabah gelirken orada balık satıyor. 2-3 tane hani eğer bilmiyorsan oraları hani hakikaten belgelemek lazım. Orada kahvehane var. ve yani Bir yıl, iki yıl sonra oralarda böyle tuttus tuttus diye taverne olacak, yani. olacak? Ka kafe olacak. yani Müthiş bir şeyden geçiyor. Şimdi sen de aklıma şey geldi. Bu sirkeciyi düşün. yani hmm, Balık evet. ekmekçiler, şunlar bunlar. Nasıl yaşayan bir şey. Oraya aşık oluyorsun böyle yani. İstanbul o demek aslında yani. Burada da aslında olabilir. Sahilde var. Her şeyde var yani. Abi, tabii yani Balıkçı barınağının o balıkçı barınak, çamlı bel şey, neyse yani. Yani bu, bu arada gerçekten ben burada yaşıyor olmaktan dolayı ziyadesiyle memnunum. Abi zaten beni. bak bir yerden memnunsan o yerden övmen gerekmiyor yani. İşte tam da orada. Sen ayağına batan Nasır, Nasır'ı çözmen lazım ki daha mutlu olasın yani. Sen kendin, kendinden memnunsun. Aynen abi. memnunsun hani, ama insanın, Nasır var diye de söyle onu da yani. Nazı sevdiğine geçer ya yani. ya yani gerçekten bunu Allah belasını versin deyip hiç kafayı yormadan da. Yani ne olursa olsun ben ama de şuradan bir yer arsa şu, kapatayım. konusunda sana şöyle katılmıyorum. Dedin ya hani sanat halka doğru gitmemeli. Çünkü her insana göre sanat var yani. tabi olmasa anlamını da Sanat filmleri söyledim. dedin ya mesela Ercan Kesel'e o film izlemedim ben ama o filmler de çok bana keyif veriyor. Çünkü ben, bana da vermez eskiden yani. yani. Ben, ben bak bak ha? yanlış ifade ettim kendim Ben kastettiğim şey onlar herkese gitmesin değil. Onlar böyle istisnai olarak yılın bir, belli bir döneminde bir anekdot gibi patlayıp gitmesin yani belli bir şeyi olsun onu besleyen insanlarda alışsın, alışsın yavaş yavaş hani, talep etsin. hani ben bunu gördüm artık ben böyle izleyeceğim reject bir vedik kalmadı ee, e, şunları da ben bunu görmek istiyorum diye bir talep yaratılması lazım ama o da o talep de işte Arz da olabiliyor. Yani iki sene Filmor, If daha öncekinde daha azdı. Yavaş yavaş artıyor. Yani o, o şey oluşuyor. Yani o insanlar aslında bir şekilde bunu biz buraya getiriyor. Benim olduğum yerden çok keyifli o filmler. Çok büyük bir zevk oluyorum. İnsanlar, mesela ben televizyonu izlemeyi iki, üç sen önce bıraktım. Daha önceki hayatım şeydi yani te, televizyon insan, herkes böyledir. Eve gidersin, çat Açar, açarsın. Çat açarsın yani. yani. Ne var ne yok dedi. Öyle bir ses olsun. Önce dedim ben çünkü ben, severdim. Ama sonra hiç hey düşündüm. Yani her gün açıyorum ve sıkılıyorum. Evet, Elim kumandada çat evet. çat çat çat çat. Bir şey yok. Yani ne olacak yani orada yani bir şey yok ederek demek tamam mı? Sonra bıraktım. Şimdi şimdi hiç, hiç aramıyorum yani. Ya i̇nsan ne kadar büyük. Ama şimdi şunu kazanıyor. düşünüyorum. Şimdi buna geldim. Ya şimdi onu kapatıp bilgisayarı mı aldım dedim yani. Şimdi, şimdi onu düşünüyorum acaba. Yani şimdi eşek hasta var onu bırakamam da. Yani eşek hasta olmasa düşünüyorum. Yani i̇ki ay hiç girmesem ne olur? O da büyük hmm. bir keyif yani çünkü. Tabii, tabii. Mecbur musun her şeyi öğrenmeye, TV evet. açmaya. Daha önce birkaç şeyde de konuştuk gerçekten de. O öyle bir e, şeye de sebep oluyor belki de. E, abi çok e, daha uzun şeyler oturabiliriz. Geçen Tülün'le de konuşurken aynı şeyi söylemiştim. Sana da söyleyeceğim bu program. Tülün mü oradan değil mi? Tülün mi? Yok yok bizim e, şeyi planlamadan, Akdeniz Kent e, araştırmalarından Tülün'ü ağırlamıştık bir önceki programda. O onunla konuşurken bir programı değil programcıyı hak eden bir e, e, heybe var ortalığında dolayısıyla hani e, bundan sonra artık seni kendi programında bütün bunları daha ayrıntılı olarak e, dinlemeyi açık radyoda veya artık mümkün olursa burada Demens Üniversitesi Radyosu'nda veya herhangi bir şekilde artık hiçbir şey yapamasan da bence boynunun borcu bunu böyle bir kendi podcast'ini yapmak durumundasın bence yani onu böyle ben, çünkü... ben de boynunun borcu deyip bak ben mesela emekli olduğum zaman şey demiştim yani söz vermiştim. Bankada me, yani mecburdum. Artık hmm. mecbur olduğum şey yapacağım yani. Mecbur olduğum şey yapacağım ne karar aldım yani. Anladım. Yani o, o yanlış da, o yerden da, girmişim. O zaman. da bayağı bir şey ama ama şimdi her şeyi yapıyorum ama, Evet. Ama ev, ev, borcu olduğu de, için yapıyorum. evde de yatıyorum yani, evet. artık o kafeye geldim yani, Anladın, panik, panik olmuyorum yani ama oluyor, onu tamam. anladım yani, çok panik üzüldüm. olsan da, ter döksen de, Sonuçta oluyor diyorsun. Yeni oluyor, yeni oluyor yani. Tamam abi, doğru, haklısın. Çok ee, güzel programdı. Çok teşekkür ediyorum kaderi gerçekten. Kaderi seni duyamadık, ona üzüldüm biraz. Evet, kaderi kaderi de ağırlayacağız. <Gülüyor> Kaderin son, son kaderi bu demek ki. Sürprizi, sürp sürprizimizi... <Gülüyor> Ee, sürprizimizi şey yaptım bir o kim kim bu kadar e, şeyleri dolaşıyor kim bu kadar bir de servetimiz vardır servet de bize onu da haksızlık etmeyelim o da bize destek olur ya, yani şu, Tekrar şu program de. bile yani benim o ilk demiyor sana ilk çıktığım <Gülüyor> zaman radyoya demiştim benim olmam gereken yer bu onu gene hissettim yani çünkü çok iyi bir şey yani kimse din, kimse dinlemezse bir önemi değil evet, evet, yani sen bize... anlatıyorsun sen konuşuyorsun sen değişiyorsun o bile evet. o bile Fark yapıyor. Ağzına diline aklına sağlık abi. İyi ki geldin. Ee, i̇yi ki inşallah daha da gelirsin. Ya da inşallah daha da duyarız sesini. Hani bir borç olarak değil ama bir beklenti, bir temenni e, olarak değilim. abi yani ben geldim. Hatta Eyvallah. ben konuşurken derken ben böyle düşündüm yani bu şeylere ben de girebilirim. Çünkü senin hı hı, tabii, derslerin merslerin var. Ben emekli adamım keşime göre yaşıyorum. Tamam, Ve ben de konuşabilirim, insanlara harika. da gidebilirim. Olabilir Tabii. yani. Bir derslerimize girenlerden bir ilk önce bir şey yaptı belki de fikrini değiştirsinler şimdi. Hani ne kadar yapıyoruz, ne şey yapıyoruz. Ben de öğrenciydim yani. Biz de o kafadaydık. Işte... O, o çocukların kafasında biz de vardık, sen de öğrendin, ben de öğrendim yani. Onlara da bir şey diyemiyorum. O şey galiba biraz bu ee, bir tane ee, emniyetsiz bir dağ dağcılık, dağ tırmanışı, kaya tırmanışı yapan bir şey var bir bir fransız eee dacı vardı ona korkmuyor musunuz demişler yani adam emniyetsiz hmm. 200 metre kanyozı tırmanıyor öyle, öyle yani. adam e, korkumu yendiğim gün öleceğim zaten dedi yani o korku insanı tetikliyor bu şeyde de insan o öğrencilik anlarını unuttuğu anda herhalde o mendebur bir hocaya dönüşüyor ben hep onu akılda tutmaya ama çalışıyorum öğrenciler şöyle mesela biz beşiz öğrenciydik şimdi onu düşün o çocuğu düşün yani şimdi okuyor ama ne olacağını bilmiyor evet, işe girecek evet, çok miyim çok para kazanacak mıyım Hayatımda. O çok fena. Gerçekten. Hepsi bilinmez yani. Hmm. Ben şimdi burada konuşuyorum ama tuzum kuru beni. Emekli olmuşum. Mersi'ye taşımışım. Kendi evimde oturuyorum. Kira derdim Kesinlikle yok. Haklısın. Öyle bir şeyim var yani. Yani orada... Buradan o... konuşmak bana rahat tabii. Çok haklısın. O zaman zaman biz de ne yapıyoruz? Doğru mu yapıyoruz? Hani ama abi bunu, bunu çok fazla şey yapınca da böyle üniversitenin bir KPSS'i hazırlık kursuna dönüşme ihtimali var. Yani gerçekten onun hayatta işine yarayacak şey şu noktada gerçekçi olmak gerekiyor. Belki gerekirse. biz şanslıydık değil mi? Bizim evet, alanıza öyle değildi evet. çünkü. Evet. Ben hiç KPSS'ye girmedim. Gerçekten de. Ben de. E, Ayrıcalıklı bir şeydik galiba. Biz büyüdük ve kirlendi dünya abi. Kim <gülüyor> <Biz> büyüsek <gülüyor> evet, dünya kirlendiği gerçekten. Yani. Ya benim benim oğlum ya 10 yaşında. Ada bir gün ya baba ben de şey yaparım ama çocuklarım ne yapacak dedim çevre kirliliği falan. falan. Her, o, o bile şey yapıyor yani. Sen bir onu, sonraki. program ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> onunla bir futbol programı yapma hayalimiz var bakalım. Çok teşekkür ediyoruz Rica Alper. Ederim. Sağ olun. 102.8 Eyvallah. 102.8 Manchester Üniversitesi radyosunda pazartesi sabahları 09.5 geçe veya akşam e, akşam 9.00'da ya da pazartesi cumartesi sabahları 9.30'da e, tekrarını dinleyebilirsiniz. Onun haricinde Medeniyet Kültür Kent Facebook sayfamız, Twitter adresimiz ve Gmail adresimizden bize ulaşabilir. Hatta Facebook sayfamızdan programlarımızın e, band kayıtlarını dinlemek indirebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle Alper'e bu program için tekrar keza e, kadere çok teşekkür ediyoruz. Ben Ulaş Bayraktar. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Esen kalın. Ulaş Bayrakların hazırlayıp sunduğu Kekeme adlı programı dinlediniz.